Babam yaşarken noterde şahitlerle vasiyet düzenledi. Şimdi biz vasiyeti uygulasak günaha girer miyiz? Aslında soru şu, vasiyeti yani mirası şeriat üzere mi paylaşmalıyız yoksa medeni hukuka göre mi? Hangisini yapmalıyız? Bugün izleyecekler diye de not düşmüş sevgili arkadaşlarım. Cevap bekliyorlar. Peygamberimizin bir hadisi şerifi var. La vasiyete li varis. Varis için vasiyete gerek yoktur diye geçerli değildir diyor peygamberimiz Yani bir kimsenin öldükten sonra ki varisleri mirasçıları zaten şer'i usule göre haklarını alacaklar. Kur'an-ı Kerim'deki miras hükümlerine göre feraiz diyoruz biz buna. Hı hı. Buna göre zaten haklarını alacaklar. Dolayısıyla ölen kimsenin mirasçılarına ben şunu vasiyet ediyorum, bunu vasiyet ediyorum demesinin bir hükmü yoktur. Mirasçılar dilerlerse, bu vasiyete uygun hareket ederler, dilerlerse şer'i hükümlere göre, şeriat hükümlerine göre mirastaki paylarını alırlar. Eğer mirasçılar, bu vasiyeti biz tanımıyoruz, kabul etmiyoruz derlerse, o zaman ölen kimsenin yaptığı vasiyetin bir değeri yoktur. Çünkü, onun mirasçılarıdır bunlar. Ama yani ölen kimse mirasçılarına değil de başka birine vasiyet ederse o zaman yaptığı vasiyet üçte bir oranında yerine getirilir. Hı. Bu ayrıntıya dikkat etmek lazım. Evet. Peki ben bu konuyla alakalı bir soru daha sormak istiyorum. Mesela şimdi İslam hukukuna göre ikili birliği paylaşım var ya hocam. Evet. Erkeklere iki kadınlara bir hisse. Evet. Şayet vasiyette bunun böyle olmadığını kadın erkek, kız ve erkek çocuklarına eşit paylaşımda bulunmasını söylediyse buna da uymamak acaba bir sorumluluk getirir mi? Şimdi böyle bir vasiyet yapmışsa benim çocuklarım kız erkek eşit bir şekilde alacaklar diye bir vasiyette bulunmuşsa mirasçılarının tutumu burada önemlidir. Mirasçılar bunu kabul ederse yani erkek ve kızlar olarak hı hı. bunu kabul ederlerse bir problem yok. Yani mirasçılar her ne şekilde olursa olsun taksimi kabul ederlerse istersen mesela diyelim ki mirasçılar kabul etti ki kız kardeşlerimiz fakir. Onlar iki kat alsın ya da üç kat alsın. Veya biz hiç almayalım hep kız kardeşlerimiz alsın. Burada bir sıkıntı yok. Ne zaman sıkıntı var? Ne zaman günah olur? E şayet aralarında anlaşamayıp da biz Kur'an-ı Kerim'e göre şeriata göre mirasımızı paylaşacağız deyip de mirasçıların bir kısmı, bir kısmı canım biz şeriata göre değil e, bugünkü mer'i kanuna göre hakkımızı alacağız dedikleri zaman şeriatın verdiğinden fazlasını alanlar günah işlemiş olurlar. Dolayısıyla onların elde ettikleri kazanç haramdır.